Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar Wassalatu vesselamu ala nebiyin'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l ethar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin el Kıymetli kardeşlerim nebevi miras Yolculuğumuzu bugünkü dersimiz itibariyle de devam ettireceğiz inşallah. Ben bizim hadis külliyatımızın içerisinde önemli bir yeri olan İbni Ebi Şeybe'nin musannafından bir rivayet aktararak bugünkü dersimize başlamak istiyorum. Bu dersi bu hadisle bu rivayetle daha doğrusu başlatmam ise biraz sizden kaynaklanıyor. Neden buradayız? Burada bulunmamızın anlamı nedir? Ne yapmak için cumartesi geceleri buraya geliyoruz? Farkındasınız biraz daha farkına varmak için böyle bir rivayeti bugünkü dersin vidayetine koydum. Biliyorum ki içinizde birçok yerden gelen kardeşlerimiz var. Bazen dışarılardan gelen kardeşlerimiz de oluyor işlerinizde. Özellikle İstanbul'un cumartesi günü çok trafiğinin yoğun olduğu bir gündür. Saatlerce trafiğe rağmen bir büyük fedakarlıkla buraya gelen kardeşlerimiz de var. Onu da biliyorum. Bütün bunların üst üste dizildikten sonra bir de bu rivayeti... Onların karşısına koyup aslında niçin buradayız sorusuna cevap olması noktasında bir bilgiyi zihinlerimizde yeniden yeşertme adına bu rivayeti aktarıyorum size. Söz Hazreti Ali'nin sözü. Bize nakleden de Abdullah İbni Bürde isimli sahabi efendimiz radyallahu anhu. Hazreti Ali artık etrafındaki karşısındaki talebelere, bir tavsiye niteliğinde şöyle bir şey söylüyor hadisleri öğrenmek ve irdelemek amacıyla birbirinizi ziyaret edin ve asla hadislerin kaybolup gitmesine fırsat vermeyin ve Selam efendimizin ilim şehrinin kapısı diye nitelendirdiği hazreti ali radiyallahu anhu böyle bir tavsiyede bulunuyor Ziyaretlere gittiğiniz zaman birbirinize hadisleri hatırlatın. Allah Resulü'nün o kutlu sözlerine ait bazı bilgileri zihinlerinizde yeniden canlandırın, yeniden yeşertin ve onların kaybolup gitmesine, zihinlerinizden silinmesine, kalplerinizden silinmesine, dolayısıyla hayatlarınızdan silinmesine asla fırsat vermeyin. Biz de bu tavsiyenin gereği buradayız. Burada Hazreti Ali'nin dediği gibi birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmenin bir sorumluluğu olsun diye ve vesselam Efendimizin bize miras olarak bıraktığı başta aziz kitabımız olmak üzere Efendimizin dünyasında ne varsa hepsine kendimizi varis kılma noktasındaki bir ızdırapla, bir inleme ile o güzel sözleri duyup hayatımızı şekillendirmek istiyoruz. İnsanız yanılıyoruz, unutuyoruz, çok çabuk yıpratıyoruz, çok çabuk yoruluyoruz, pes ediyoruz. Eğer manen takviye alanlarımız güçlü olursa birbirimize bu manada takviyede bulunursak yanlışlarımızı düzeltiriz. Yıprattıklarımızı tazeleriz, eksik bıraktıklarımızı tamamlarız, bilmediklerimizi öğreniriz. Bütün bunlar da hayatımızın sünnet üzere olması konusunda bize katkı sağlar. Derdimiz zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras bıraktığı o hayat tarzını hayatlarımıza intikal ettirmek değil mi? Bu dertle biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerine, Muhatap olmaya çalışıyoruz. Bu derslerde de biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Allah imkan verdiği çerçevede, fırsat verdiği çerçevede, nefes verdiği çerçevede de bunu devam ettirmeye devam edeceğiz. Allah sonuna kadar da bizi bunda daim kılsın. Sonuna kadar da bizi bundan ayırmasın. Bugün okunan ayetler ve öğretilen hikmetler serlevhasının altında yürüyeceğiz. Bilenler muhakkak fark etti. Bu da bir ayetten mülhem, bir ayetten alınmış. Ahsap suresinin 34. ayeti bu serlevhanın aslında Kur'an'ı dayanağıdır. Ayete geçmeden önce bir şeyi söylemek durumundayım. Bu tarz şeyleri bazen korkarak söylüyorum. Allah korusun şu kürsüye nefsimi mi bulaştırıyorum, nefsimi mi acaba karıştırıyorum diye de ürküyorum. Ama sonra diyorum ki hayır işleri kardeşlerime de örnek olsun diye söylüyorum. Çok az ayet bu kadar beni etkilemiştir Kur'an'da. Bu ayet ilk okuduğum günden itibaren ne zaman okursam böyle beni duvara çarpar gibi bir dehşete düşürüyor. Bir sorumluluk hatırlatıyor bu ayet. Bu ayetin verdiği mesaj bir farklı bir mesaj. En azından ben kendi dünyamda bu tesiri fark ediyorum, görüyorum. İstiyorum ki bunu da size söyleyeyim de sizde de oluşturması gereken etki neyse ona ait bazı güzelliklere vesile olsun. Ne olduğunu söyleyeceğiz ayetin. Bugünkü konumuzun geçen dersten hikmet olduğunu da biliyorsunuz zaten. Sön söz gelip hikmete dayanacak zaten. Ancak bu ayette niye bu kadar bu kardeşiniz etkileniyor? Çünkü bu ayet peygamber evini bize anlatıyor. Ve peygamber evinde Kur'an'ın okunduğunu, hikmetin ise öğretildiğini söylüyor. Eğer üzerinde tefekkür etmezseniz, derinlemesine bu işin, Altına girmezseniz ne olacak peygamberin evinde Kur'an okunmayacak da ne olacak dersiniz ama mesele o değil. Meselenin bir farklı boyutu var o boyuta biraz girmemiz lazım bizim de. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Mescid-i Nebevi'yi inşa edince o günlerde nikahının altında sevde anamız olduğu için hemen Mescid-i Nebevi'ye bitişik bir biçimde bir oda inşa etti. Aradan kısa bir zaman geçti. Sevde anamızla da Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatını birleştirdi. Affedersiniz Ayşe anamızla da odaların sayısı iki tane oldu. Süreç içerisinde odalar dokuz tane oldu. Bu dokuz tane odanın altı tanesi Ayşe anamızın odasının arkasından ve kenarından bitişik bir vaziyetteydi. Mescid-i Nebeviye. Üç tane oda ise... Arka tarafta Suffa mektebinin arka tarafında mescitle arasında bir yol bir varmış biçiminde bir şekliyle yapılmıştı. Dolayısıyla peygamber aleyhissalatü vesselamın altı tane odası ki sayı fazla olduğu için hücreler çoğul olarak nasıl kullanıldı? Hucurat olarak kullanıldı. Hucurat süresi de zaten onunla alakadırdır biliyorsunuz. O altı tane oda. Direkt Mescid-i Nebevi'ye bitişikti ki şu anda Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın meskun olduğu, metfun olduğu yerde Ayşe anamızın odası olduğuna göre mescidin içerisinde kalan bölüme denk geliyordu. O gün Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Kur'an okuduğu zaman, hutbe irad ettiği zaman, bir ders verdiği zaman o seslerin tamamı Peygamber evine süzülüyordu. Peygamberin evi o sesleri duyuyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescitte konuşuyor. Ayşe anamızın odasından bu duyuluyor. Sevda anamızın odasından bu duyuluyor. Zeynep binti Caş anamızın odasından duyuluyor. Diğer annelerimizin odasından duyuluyor. Ama ayet başka bir şey söylüyor. Duyulduğunu söylemiyor. Evde okunan ayetler. Öğretilen hikmetler diyor ne diyor biliyor musunuz aslında Rabbimizin orada bize verdiği mesaj ya da peygamberin evinin üzerinden onun o anlatılan hadise üzerinden verilen mesaj binlerce işi olan peygamber evde ehlini Kur'an'la yetiştiriyor. Ümmetin ve insanlığın derdini çeken peygamber evde ehlini, evladını, çocuklarını, torunlarını, hanımlarını Allah'ın ayetleriyle ve o ayetlerin fiili karşılığı olan hikmetle yani sünnetle evinin ehlini yetiştiriyor. Eğer böyleyse sen bu çağın Müslümanısın, hocasın, ilimle uğraşıyorsun. Tüccarsın başka bir vazifen var neyse ne yaparsan çoluk çocuğunla bu manada bir münasebet kurmakla mükellefsin. Eğer bu ayeti sen böyle okumuyorsan bu ayetin sana söylediği mesajı sen üzerine almıyorsun demektir. Sadece çocuklarımızı iyi hocalara emanet etmekle okullara medreselere göndermekle Kur'an kurslarına göndermekle hatta özel hoca tutmakla bu sorumluluktan kurtulamayacağımızın işaretini aslında bu ayet bizim önümüze koyuyor. Eğer peygamber o kadar işine rağmen evde Kur'an okuyor ehlini yetiştiriyorsa hikmet adına bir ders oluşturuyorsa bunları ortaya koyuyorsa senin binlerce işin olsa bunu bahane olarak ileriye süremezsin. Çünkü tahrim suresinin altıncı ayetinde babalara hitaben bir şey söyledi ve Kur'an bir baba tarifi koydu önümüze. Baba sadece para veren adam değil sadece işin maddi boyutuyla ilgilenen adam da değil. Baba neymiş Kur'an'a göre yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendisini ve ehlini koruyan adamdır. Bu ayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine aldığı için... Kendi çoluk çocuğuyla ehliyle özel bir manada da ilgileniyor. Bilmem niye etkilendiğimi, niye beni sarstığını size biraz olsun anlatabildim mi? Bu ayetin hepimizin dünyasında bir yeri olmalı. Ve peygamberin dünyasında bulduğu karşılığın aynı karşılığı bizim dünyamızda da bulmalı. Evlerimiz Allah'ın ayetleriyle. Peygamberin sünnetiyle ihya olmalı, irşad olmalı. O evlerde bu güzel nurlardan süzülüp gelen o güzel pırıltılar ehlimizin üzerinden hayat bulmalı. Rabbimiz bizim şu acziyetimize rağmen bize yardım eylesin. Yanıyor evler alev alev yanıyor. Farkındayız değiliz bilmiyorum ama evlerdeki yangın bacaları sarmış şu anda. Ben dışarıları falan söylemiyorum. Bulunduğum konum gereği bana gelen işlerden haberdarım. Yanı başımızdaki insanların evlerinden bir şekilde haberdar oluyorum. Kendisi hizmetin içerisinde bir şeyler yapıyor ama evde yangın var. Hanım on tane kurs dolaşıyor, kurstan kursa gidiyor, sohbetten sohbete gidiyor ama evde yangın var. Çoluk çocuk yanıyor o yangının içerisinde ama biz bunları göremiyoruz ve bunlar için bir şey yapamıyoruz. Uzatamıyoruz elimizi o yangına, uzatamıyoruz elimizi o yangın içerisinde yıpranan nesillerimize. Rabbimizin yardımına kalmış iş, onun inayetine kalmış. Küçüklüğümüze rağmen, kusurlarımıza rağmen o rahmeti ilahi inşallah bizlere ulaşsın da evlerimizdeki bu yangın bir selamete erişsin. Müminlerin evleri müminlere yakışır bir biçimde yeniden ortaya çıkmış olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim hikmet diyeceğiz bugün ve Kur'an'ı bir kavram olan hikmetin ne anlama geldiğini biraz olsun anlamaya çalışacağız. Şimdi Kur'an kavramlarına geçmeden bir meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Her dilde olduğu gibi Arap dilinde de müteratif ve müşterek kelimeler var. Müteratifin karşılığı Türkçe'de eş anlamlı. Müştereğin karşılığı ise çok anlamlıdır. Bu izahı yapmadan eğer biz hikmet kavramını anlamaya çalışırsak birçoklarının düştüğü yanlışa Allah korusun bizler de düşmüş oluruz. Onun için biz biraz bu meseleyi anlayarak hikmet kavramını anlamak durumundayız. Müteratif kelimeler eş anlamlı. Lafızlar başka anlamlar aynı ya da birbirine çok yakın. Müşterek kelimeler ise çok anlamlı. Lafızlar aynı anlamlar başka anlamlar farklı farklı. Dolayısıyla bu manada kelimelerin Kur'an içerisinde de olduğunu bilerek meseleyi ele almak durumundayız. Anlayabilmemiz için ben Türkçeden bir örnek vereyim size. Mesela müteratif kelimeler eş anlamlı kelimeler. Al kırmızı ak beyaz baş kafa. Farklı da olsa biraz anlamlar az bir şey nüans dediğimiz ince bir ayrıntı da olsa mana birbirleriyle aynı sayılır. Ama bir de lafız aynı ama kullanıldığı yere göre anlam alan kelimeler var. Mesela açık kelimesi Türkçe'de onlarca anlama gelir. Baş kelimesi de öyledir. Dolayısıyla bazı kelimeler vardır. Mesela çekmek gibi yine öyle hatırlayanlar muhakkak olacaktır. Geçmiş senelerde yine buna yakın bir mevzu olduğu zaman ben meydan kelimesini burada size biraz açıkladım. Mesela meydan kelimesinin ilk bilinen anlamı genişçe bir alan. Ama Türkçe'de 30'un üzerinde meydan kelimesinin anlamı vardır. Kelime bir tane anlam 30'un üzerindedir. Birkaç tanesini hatırlatayım. Mesela meydan almak geniş ölçüde olmak manasında. Ama meydan aramak tam bunun farklı bir manada fırsat gözetmek, imkan aramak anlamında. Meydan bulamamak, fırsat bulamamak anlamında. Mesela dese ki biri bir deyim olarak meydan falancaya kaldı o zaman anlam ne olacak? Ortada engel olacak bir şey bulunmadı o iş ona kaldı anlamında. Meydan kalmamak bir şeye imkan bulamamak anlamında. Ya meydan okumak meydan okumak dediğiniz zaman anlaşılan anlamlardan bir tanesi aklınıza gelir mi korkmadığını çekinmediğini açıkça bildirmek anlamına gelir biraz cesaret adına bir şeyler söyler. Meydan vermemek meydana atılmak meydan atmak ila ahir otuzun üzerinde aynı kelime farklı farklı anlamlarda kullanılır. Peki biz lafz müşterek dediğimiz bu çok anlamlı kelimeleri nasıl doğru anlamlandıracağız? Bağlamına bakacağız. Aslında sözün anlamı sözün bağlamındadır. Öncesi sonrası sözün içerisinde o kelimenin kullanılış maksadı amacı sözün tam olarak anlamını verir bize. Eğer öyle yapmasak meydan kelimesinde olduğu gibi meydan kelimesine sözlük anlamını verdik. Karşımıza metin içerisinde ne kadar meydan çıkarsa o meydanın altına genişçe bir alan anlamını verdik. Böyle yaptığımız zaman o metinde geçen ifadeleri doğru anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Aynı şey Kur'an içinde geçerli. Kur'an'da da bazı müteratif anlamlar, müteratif kelimeler eğer bir tek anlama sıkıştırılırsa ciddi ciddi arızalar olur. Ve orada Rabbimizin aslında vermek istediği mesaj ne yazık ki gölgelenmiş olur. Birçok Kur'an kavramına bu sıkıntılı tavrımızı biz ne yazık ki yansıtıyoruz. Bunlardan bir tanesi de hikmettir. Bakın mesela meallere şöyle bir şey göreceksiniz. Hikmet bazılarına göre Kur'an'ın bir sıfatı anlamda hikmetlice kitap. Nerede görüyorsa hikmetlice kitap. Nerede görüyorsa hikmetlice kitap. Bir de bu tarafta bir başka düşünce var. Ona göre de hikmet sünnet. Bu sefer nerede görüyorsa hikmet kavramını oraya bir sünnet ifadesini iliştiriyor. Ve siz ayeti okuduğunuz zaman ayetten istenilen mesajı alamıyorsunuz. Çünkü anlam daraltması dediğiniz şeyi yaptınız orada. Orada o hikmet kavramı. O anlama gelmiyor orada başka bir anlama geliyor ama siz ona sıkıştırdığınız için ne yaptınız orada bir problem oluşturdunuz. İşte biz bu yanlışa düşmemek için Kur'an kavramlarını sözlüklerin katkılarıyla evet ama aleyhissalatü vesselam efendimizin de tefsiriyle onunla birlikte sahabenin de bu konudaki tefsiriyle onunla birlikte Ulemanın bu manada özellikle müfessirlerimizin ortaya koyduğu tespitlerle beraber anlamak durumundayız ki yanlış yerlere doğru zihnimiz kaymasın. Yanlış anlamlar çıkarmayalım. Allah'ın kitabında bize verilen asıl meseleyi asıl mesajı gölgede bırakacak işlere tevessül etmeyelim. Şimdi bu bilgiler ışığında gelin sünnet kavramına bir bakalım. Kur'an-ı Kerim'in çokça kullandığı bir kavram. 10 yerde kitap kavramıyla beraber geliyor. 20 yerde geçiyor tamamında. 10 tane de, de farklı farklı şekillerde kullanılıyor. Mesela 3 defa mülk ifadesiyle kavramıyla beraber geliyor. bir, adi, bir defa mevize ile beraber geliyor. Bir defa hayırla birkaç kez de ayetle beraber geliyor. Kur'an içerisinde hikmetun baliga diye de bir ifade var. Hikmetun baliga doğrulan Kur'an'ın aslında bir sıfatı olarak geliyor ve biz orada o anlamı vererek anlamaya çalışıyoruz. İlk dönem müfessirlerimizden biri olan Mukatil İbni Süleyman Allah kendisinden razı olsun. Güzel bir Kur'an-ı Kerim kitabı var sözlük gibi ama tefsir niteliğinde sayılması gerekir. Vücuh ve nezair adında bu hikmet kavramının anlaşılması konusunda bizim önümüze bir tablo getiriyor. Beş farklı anlamda anlaşılmalı diyor. Birincisi Kur'an'da emir ve nehi kipleriyle geçen öğütler anlamında. Bakara 231, Ali İmran 48, Nisa 113 bunun delilleri diyor. İkincisi anlayış, fehem anlamında. Dolayısıyla anlayış ve ilim anlamında hüküm şeklinde de kullanılır. Ona da Meryem Suresi 19 şey 12. ayet örnek veriyor. Bakın üçüncüsü nübüvvet anlamındadır diyor. Peygamberlik anlamında buna da Bakara 251, Nisa 54, Sat 20. ayetleri delil olarak getiriyor. Dördüncüsü başta Kur'an'ın tefsiri olmak üzere ilim anlamında diyor. Buna da Bakara 269'u delil olarak getiriyor. Beşincisi de bizzat Kur'an'ın kendisi diyor. Buna da Nahıl suresi 125. anlamı getiriyor. 125. ayeti delil olarak getiriyor. Bu kadarımız Bu kadar değil. Ama Mukatil İbni Süleyman özellikle beş tane tespitini ayetler ışığında bize böylelikle vermiş oluyor. Ben şimdi çok fazla sizi teknik detaylarla yormak istemiyorum çünkü burada bu meclis biraz ona gelmiyor. Hemen başlıyor insanlar koltuklarda gevşemeye. Benim de çok gevşetmeye niyetim yok. Ben istiyorum ki biraz vidaları sıkalım. İşimiz var çünkü. Bunların hepsini hayata intikal ettirmek için konuşuyoruz. Yoksa burada bilgiçlik taslamak ya da farklı farklı yerlere gitmek değil. Orası o iş buranın işi değil. Ama burada bazı şeyler var ki Asıl alacağımız şeylere zemin olacak. Onun için istiyorum ki bazı alimlerin hikmet tanımlarını da size vereyim bu vesileyle. Çok değil ama birkaç tanesini verebileyim. Mukatil İbni Süleyman'ın bahsettiğim o kitabının arkasından yazılmış ama önemli bir sözlük olarak elimizde duran Ragıp el-İsvahani'nin El müfredat isimli bir Kur'an-ı Kerim sözlüğü var. O da orada Kur'an kelimelerinin anlamlarına dair çok güzel izahlarda bulunur. Rahıb el-İsfahani'ye göre hikmet ilim ve akılla gerçeği bulma anlamındadır. Ancak İsfahani der ki eğer hikmet kavramı Allah'a isnat edilerek kullanılacaksa anlam eşyayı en ince detaylarına kadar bilmek ve onu en sağlam ve kusursuz bir biçimde yaratmak anlamındadır. Hikmetin böyle bir anlamını bilmemiz Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri anlamlandırırken de bize katkı sağlayacak. Bir diğer meşhur dil alimimiz Lisanul Arap sahibi İbni Manzur ise yine Allah'ın nispeti halinde şöyle bir anlam içerdiğini söylüyor. En değerli varlıkları en üstün bilgiyle bilmek. Demek ki hikmet böyle bir anlamda içerir eğer Allah'a isnaden kullanılırsa en değerli varlıkları en üstün bilgiyle bilmek. Tabiin neslinin meşhur imamlarından İmam Kata diye göre sünnet eşittir hikmet, hikmet eşittir sünnet. Şimdi biraz sonra severeceğim İmam Şafii'nin görüşünü Bundan dolayı İmam-ı Şafi'ye çok ciddi bir saldırı vardır. Ancak İmam-ı Şafi'den yıllar önce İmam-ı Katade zaten bunu söylüyor. Hikmet sünnettir diyor. Dolayısıyla bu yaklaşım İmam-ı Şafi'nin ilk kez dillendirdiği bir yaklaşım değil. İmam Malik'e göre dini bilmek ve anlamaktır. İbni Zeyd çok güzel bir tarif veriyor. Ne olur bunu unutmayın. Diyor ki hikmet ancak Resulullah'ın öğretmesiyle, mümkün olan din demektir tarifi bir daha veriyorum ancak Resulullah'ın öğretmesiyle öğretmesiyle mümkün olan din demektir aslında o da bir yönüyle sünnet diyor Seyyid Şerif El Cürcani bizim meşhur kelam alimlerimizden ama kendisi hem fakirtir hem Arap dilinde de çok otorite sayılan isimlerden birisidir o da şöyle bir anlam veriyor Hikmet insanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini bilmesidir. İmam Taberi biraz önce benim size söylediğime uygun bir biçimde bir şey yapıyor. Ayetlerin bağlamlarını dikkate alıyor ve ve hikmet o bağlamda ne anlama geliyorsa o anlama ait bir mana veriyor ve ona ait de bir tanım veriyor. Dolayısıyla siz İmam Taberi'nin tefsirinden bunu okuduğunuz zaman on taneye yakın hikmet tarifi göreceksiniz. Bir tarif vermez ona yakın tarif verir. Onlardan bir tanesini Bakara suresinin 29. Ayetini, ayetinin tefsirini yaparken veriyor ve diyor ki hikmet... Bilgisi ancak Resulün beyanıyla idrak edilebilecek olan ilahi hükümleri bilmek bu hükümleri ve bunların delalet ettiği hükümleri kavramaktır. Dikkat edin ifadeye hikmet bilgisi ancak Resulün beyanıyla idrak edilebilecek olan ilahi hükümleri bilmek bu hükümleri ve bunların delalet ettiği diğer hükümleri ise kavramaktır. İmam Zemahşeri'nin var vakti biraz tasarruflu kullanmak için oraya girmeyeyim. İmam Kurtubi'nin var mesela İmam Kurtubi de İmam-ı ile aşağı yukarı aynı anlamı verir. Ve der ki bazen Kur'an'ın bir sıfatıdır bazı ayetlerde de zatiyi sünnettir. İmam Maturidi de tam uygunluk mutlak isabet anlamındadır, anlamındadır der. Ayrıca şöyle bir şey de der her şeyi yerli yerine koyma. Adlin karşılığıdır der hikmet. Bu da güzel bir tanımdır. Tabi alimlerimizin söyledikleri bu kadarla sınırlı değil. Ben biraz özetledim. Tartışmalı olan tanım i̇mam Şafi'nin üzerinde fırtınalar estirilen ve bundan dolayı da i̇mam Şafi'ye ağza alınmayacak sözler eden. Bugünün dünyasında tarihte falanı boş verin. Şu anda bile mesela şöyle ifadeleri duyarsınız bazılarının dilinden. Ben kendimi Şafi'nin saltanatını yıkmaya adadım sanki çok büyük bir iş yapacak kendisine başka bir iş bulmamış gibi Şafi'nin dediği İmam Şafi'nin bir saltanatı varmış bir işte ağırlığı o da onu yıkmaya kendisini adamış Dağı taşlıyor onun haberi yok kendinden neyse o ayrı bir mesele Şimdi biz İmam Şafi'ye gelelim İmam Şafi'nin fıkıh usulü sahasında yazdığı muhteşem eseri bu alanın ilk eseri olarak kabul edilir biliyorsunuz. Talebeler hatırlayacaklar bu dönemin başında da İmam Şafi kampında bunlar biraz daha irdelendi. El er Risale böyle bir kitap. El Um diye onun muhteşem bir kitabı var. Orada da çok önemli izahlar var. İki kitapta da hikmetin sünnet olduğuna dair açıklamasını ortaya koyar. Bir de bunun üzerinden delilleri Kur'an'ı delilleri de. Ortaya çıkarır. Ama özellikle İmam Şafi'nin bir başka kitabı daha var. Bir küçük risale ama kıymetlidir. Cima'ul ilim diye ilimlerin ortaya çıkışı inkişafı anlamında bu kitabı bu risalesinde üç konu işler İmam Şafi. Sünnetin bağlayıcılığını kabul etmeyen fırkanın görüşü ve ona karşı yapılan bir reddiye Allah'ın farizaları konusu Peygamberin nehileri ve yasakları bu iki konu şu anda konumuzun dışında birinci konu bizim şu andaki konumuz aslında. Sünnetin bağlayıcılığını kabul etmeyen fırkanın görüşü ve buna re yapılan reddiye. İmam Şafii kitabının bu bölümünde ismini vermediği bir alimle bir münazarasını bize aktarır. Alim bazı sorular sorar İmam Şafii cevap verir. Bazen o alimle i̇mam Şafi arasında ilmi anlamda bazı münazaraları da orada okuruz. Sorulardan bir tanesi de hikmet nedir sorusudur. Hikmet nedir diye i̇mam Şafi rahmetullahi aleyhiye sorulduğu zaman i̇mam Şafi sünnettir der. Direkt cevabı böyledir. Sonra delil olarak getirdiği ilk ayet ahsap suresinin 34. ayetidir. Bugün bizim dersimize... Serlevha olan cümlenin Kur'an'ı dayanağı olan o ayet o ayeti şimdiye kadar niye okumadım buraya kadar bıraktım özellikle bunun için bıraktım ki burada İmam Şafi ile beraber anlayabilelim 34. ayetin Ahzab suresinin onu delil olarak getirir sonra şöyle bir şey söyler İmam Şafi Allah peygamber ile iki şekilde bağ kurar ve ondan iki şey ister İmam Şafii'nin sözleri Allah peygamberi ile iki şekilde bağ kurar ve ondan iki şey ister. Birincisi Allah ona vahyi indirir ve ondan insanlara da bu vahyi iletmesini ister. Buna biz ne diyoruz? Tebliğ diyoruz. Allah vahyi indirmiştir peygamberine. insanlara da ulaştırma vazifesini görevini ona yüklemiştir. İkincisi de Allah peygamberine şöyle yap diye risalet gönderir o da onu yapar Allah o yaptığını muhatapları da yapması için ondan ister işte bunun adı nedir sünnettir niye hikmet sünnet anlamı verilmiş İmam Şafii neden hikmete sünnettir demiş buradan anlayın ikincisini bir daha okuyorum Allah peygamberine şöyle yap diye risalet gönderir o da onu yapar Allah ona muhataplarının da aynısını yapmalarını ister. Dolayısıyla birinci kitap yani Kur'an ikincisi hikmet yani sünnettir. İmam-ı Şafi'nin getirdiği izah bu. Varsa bir baba yiğit i̇mam Şafi'nin bu sözüne aykırı bir şey söyleyecek. Buradaki bu düşüncesine başka bir şey söyleyecek. Meydan açık. Kimse bu konuda meydanı kapatmış değil. Ama delille ama i̇mam Şafii'nin Şafi'nin söylediği gibi. Ama onun kitaplarında ayetlerle bu manada olayı nasıl tasvir ettiğini iyice anlayarak. Yine onun söylediği görüşlerine başka başka şeyler söyleyerek söyleyebilir. Varsa eğer öyle o manada yüreği. Böyle geniş olan meydan açık ama bunu söylemeyip başka meseleyi sadece işte hamaset cümlelerine sıkıştırarak söylemenin hiçbir anlamı yok. Şimdi benim güzel kardeşlerim geçen ders sizden bir şey istedim yaptığınızı biliyorum en azından bazılarınızdan yaptığınızı duydum. Şimdi bir şey daha isteyeceğim dedim ya biz burada ders yapıyoruz sadece bizim evet. derdimiz bir sohbet değil. Bu seferde sizden isteyeceğim şu, şu hikmet kavramını gelin biraz böyle bir zihnimize oturtalım. Bu işi biraz içselleştirelim. Bizim tefsirlerimiz içerisinde Elmallı Hamdi Yazır merhumun tefsirinin farklı bir yeri var. Onun hikmete getirdiği tanımlar da çok güzeldir. Bakara suresinin 269. ayetinin tefsirini yaparken... 16 sayfada 24 tane 23-24 tane hikmet tanımı getirir. Bunlardan bazılarını bazılarına yakın olduğu için birbirlerinin içinde ama 15'e yakınını açıklar. Tanımlarının anlamlarını verir. Ayetlerle destekler. Çok güzel bir izah getirir. 16 sayfalık bir bölüm. Allah aşkına şunu bir okuyun. Kitap okunsun. Evlerimizde kitap okunmasına ait bir şeyler söyledim ya. Ki ben umuyorum bu seneyi biz hadis yılı ilan ettik ya ben öyle umuyorum inşallah da yanılmıyorum. Herhalde bir hadis okumadan yatmıyordur benim kardeşlerim diye düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Yani en az bir hadis evde sözün sonu peygamberle bitsin diye böyle bir adım atılıyordur diye umuyorum. Allah beni bu zannımdan geri bırakmasın. İnşallah bunlar evlerimize bir biçimde intikal etmiş olsun. Bu ödevi de size verdim. Şimdi sözü bir daha Kur'an üzerinde hikmeti nasıl anlamalıyız konusuna getireceğim. Benim güzel kardeşlerim Kur'an içerisinde hikmet tek anlamda kullanılmaz. Birkaç anlamda kullanılır. Bunların ne olduğuna beraberce bir bakalım. Birincisi hikmet. Sadece peygambere bahşedilmiş bir özellik değil başka peygamberlere verilmiş bir nimettir hikmet sadece peygamberimiz için kullanılmaz mesela Hazreti Yusuf için kullanılır mı Yusuf suresi 22. ayette kullanılır. Hazreti Davut için kullanılır mı? Bakara 251 ve saat 20. ayetlerde kullanılır. Hazreti Yahya'ya Meryem suresi 12. ayette Hazreti İsa'ya Ali İmran 48 maide 110'da Hazreti Lokman'a Lokman 12'de kitapla birlikte hikmetin de verildiği beyan edilir. Dolayısıyla bu büyük bir nimet ama sadece efendimize verilmiş bir nimet değil diğer peygamberlere de verilmiş bir nimet ama burada çok önemli bir husus var. Hani bazıları diyorlardı ya Kur'an'la hikmet aynı şey. Kitapla hikmet aynı şey. Dolayısıyla Kur'an ve hikmet biz gördüğümüz zaman hikmetli kitap yazarız çıkarız diye işin içinden diyorlardı ya. Şimdi bu ayetleri okuyoruz. Mesela Hazreti İsa bebekken ona hikmet ve Kur'an kitap verilmiş. Yahya'ya aleyhisselam daha işe başlar başlamaz. Yani doğar doğmaz onun doğumu anlatıldığı anda. Bu verildiği söyleniyor. Hadi diyelim bu ikisi farklı bir biçimde tevil edilebilir. Tevile girdi mi onun farklı farklı izahları olabilir. Ama bir ayet var ki tevili mümkün değil. Bu ayet hangisi biliyor musunuz? Yusuf suresi 22. ayet. Ayet doğrudan Hazreti Yusuf'a hikmetin nübüvvetten önce verildiğini söylüyor. Eğer nübüvvetten önce verildiyse kitap eşittir hikmet diyemezsiniz. Burada buna aykırı bir durum söz konusudur. Ayeti okuyalım. Yusuf ergenlik çağına erişince ona hikmeti isabetle hükmetme yeteneğini ve ilmi verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Yusuf suresi 22. ayet meseleyi anlayabilmemiz için önemli ve anahtar bir ayettir. İkincisi. Konumuz asıl bu ikinci ayetin üzerinde şekilleniyor. Hikmet Hazreti Peygamber'e talim görevinin bir gereği olarak muhataplarına öğretmesi için verilen bir vazifedir. Bu cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Hikmet Hazreti Peygamber'e talim görevinin bir gereği olarak muhataplarına öğretmesi için verilen bir vazifedir. Gidince yine bir bakın. Bakara 129-151. Ali İmran 164, Nisa 113, Cuma ikinci ayet bu meselenin delili olarak söylenir. Ve bu ayetlerin tamamında hiç çekinmeden hikmetin sünnet anlamına geldiğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çünkü ayet orada böyle bir şeyden bahsediyor. Ayetleri okuduğunuz zaman zaten bu neticeyi elde edeceksiniz. Bakın üçüncüsü Kur'an bu anlamda da kullanıyor. Hikmet Allah'ın istediği kullarına bahşedeceği büyük bir nimet. Tarifsiz ve hesapsız vereceği büyük bir servettir. İstediği kullarına peygamberler dışında da olabilir mi? Evet olabilir. Bakara suresi 269'da bunun bir delili. Bir de buna sünnetten bir delil vereyim size. İbni Abbas'a aleyhissalatü vesselam efendimiz birkaç farklı farklı dua yapmıştır. Biz en meşhurunu biliriz Allah'ım ona tevili fıkı, dinde derin anlayışı öğret duası en fazla bizim zihinlerimizdedir. Ama birisi de şudur aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün mübarek elini İbni Abbas'ın başına koymuş Allah'ım ona hikmeti öğret diye dua etmiştir. Dolayısıyla bu da meseleyi anlayabileceğimiz hadislerden rivayetlerden bir delildir. Dördüncüsü hikmet mümin kulların başta tebliğ ve davet olmak üzere her daim işlerini ona göre yapmaları gereken çok temel bir mükellefiyettir. Nahl suresi 125. ayette bunun bir işareti mümin hikmetlice iş yapmak zorunda. Hele bu iş tebliğ ise hele bu iş davetse hele bu iş İslam'ı temsil noktasında bir işse o hikmetle davranma meselesindeki hassasiyeti daha da üst düzeyde olmalıdır. Nahıl suresi 125. ayette bunun delili. Beşincisi de şu benim güzel kardeşlerim. Hikmet tüm müminlerin evlerinin en temel azı olması gereken bir meseledir bunu bir daha söylemek durumundayız hikmet tüm müminlerin evlerinin en temel azığının olması gereken bir meseledir biz bu meseleyi bu şekliyle anlamak durumundayız niye okunan ayetler öğretilen hikmetler işte buradan anlayın İnşallah hikmet kavramını böyle anlayalım. Hayatlarımızı da bu kavramın bizim dünyamıza da verdiği mesajlar çerçevesinde yeniden tanzim edelim. Şimdi asıl meseleye geldik. Ancak gelebildik. Şimdi meselemize giriyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hikmet talimini nasıl anlayacağız benim güzel kardeşlerim? Üç tane madde var burada. Çok önemli. Hazreti Peygamber Kur'an ile Rabbimizin mesajlarını... Mesajlarının lafsi anlamlarını hikmet ile ise o mesajların maksadını talim ettirmiştir. Bir kere bunu bir önemli bir bilgi olarak yazalım. Tekrar edeceğim şimdi. Hazreti Peygamber Kur'an ile Rabbimizin anlattıklarını hikmet ile anlatmak istediklerini talim ettirmiştir. Bakın birincisi maksadı ilahi ikincisi muradı ilahi ikisi birbirine yakın olsa da biraz farklı şeyler üçüncüsü ise tam da sünnet dediğimiz şey onların da sünnetle alakası var ama üçüncüsü de tam da sünnet dediğimiz şey Hz. Peygamber Kur'an ile Rabbimizin istediklerini hikmet ile ise istediklerinin nasıl olacağını ve nasıl yaşanılacağını talim ettirmiştir bu üç maddeyi Örneklerle anlayalım. Eğer örnek vermezsek zihnimize tam oturmayabilir. Birincisi ne dedim? Hazreti Peygamber Kur'an ile Rabbimizin mesajlarının lafsi anlamlarını hikmet ile ise o mesajların maksadını talim ettirmiştir. Bu başlığın altına yazacağınız en önemli birikim müktesebat nedir biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederken bize ulaşan rivayetlerdir. Biliyorsunuz aziz kitabımız hem müfessir bir kitaptır hem müfesser bir kitaptır. Müfessir bir kitaptır dışarıdan bir müfessire ihtiyacı yok. Kur'an kendi kendini tefsir eder ama müfesser bir kitaptır. Bazen bir müfessire ihtiyaç duyar ki en başta ihtiyaç duyduğu müfessir Müfessiri azam olan ve Selam efendimizdir. Onun izahlarıyla onun tefsiriyle o ayet gerçek manada anlamıyla buluşur. Bildiğiniz bir örnek Enam suresinin 82. ayetini ve Selam efendimiz okuyor. İman edenler bununla beraber imanlarına zulüm bulaştırmayanlar işte onlar emniyet içerisinde olanlardır. Onlar dosdoğru yolu bulmuş kimselerdir. Ayet okunuyor sahabe bizim gibi dinlemiyor. Her ayet onları sarstığı için o ayette sarsıyor ve oradaki ifade adeta onları çarpıyor. İmanlara zulüm bulaştırmamak mümkün mü? Bir hüzün çöküyor sahabenin üzerine ve içlerinden birisi aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına geliyor. Arkadaşlarının halini anlatıyor. Ya Resulallah okuduğun ayette Rabbimiz böyle bir şey söylüyor. Kim ki bizim içimizde imanına zulüm bulaştırmasın günah işliyoruz zulüm bulaşıyor yanlışlık yapıyoruz zulüm bulaşıyor unutuyoruz zulüm bulaşıyor bulaşıyor farkında oluyoruz olmuyoruz birilerinin hakkına giriyoruz zulüm bulaşıyor yani imanlarımıza şöyle ya da böyle zulüm bulaşıyor ayette böyle söylüyor biz nasıl kalkacağız bu yükün altından aleyhissalatü vesselam efendimiz hikmeti konuşturuyor hikmetle konuşuyor. Diyor ki siz ayette geçen zulüm kelimesini tam olarak anlamadınız. Lokman suresinin 13. ayetini okumadınız mı? Orada Lokman oğluna ne diyor? Evladım sakın Allah'a şirk koşma ortak koşma. Çünkü şirk elbette büyük bir zulümdür. İfade bir başka ifadeyi ayet bir başka ayeti ne yaptı? açıkladı. E sahabe bu ayeti biliyor. Bilmesine rağmen niye onlar bu açıklamayı yapmadılar da Aleysselat ve selam efendimizin bu manadaki o beyanına ihtiyaç duydular? İnsan böyledir. Mecburen birisi söyleyecek, bunu biri tespit edecek. İşi bilen, bu işin ehliyet ve liyakat sahibi birisi bu tespiti yapacak ve paylaşacak. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da o gün bu manada otorite olarak Onların içerisinde bulunduğu için onlar da ayette anlamadıkları bu hususu peygambere suna sunarak ona sorarak böyle bir cevap alıyorlar. Başka cevaplar verilebilir mi? Verilebilir ama biz vakte riayet edelim diye birer taneyle geçiştiriyoruz. İkincisi Hazreti Peygamber Kur'an ile Rabbimizin anlattıklarını hikmet ile ise anlatmak istediklerini talim ettirmiştir. Muradı ilahi dediğimiz bu bakın hepinizin yine bildiği bir rivayet onu hatırlatayım ben Adi İbni Hatem Allah kendisine ebeden razı olsun bir sahabi efendimizdir biliyorsunuz babası Hatemi ita'i ise Araplar içerisinde cömertliği ile meşhur olmuş bir isimdir Müslüman oluyor daha ilk günler ama İslam'a ait belli şeyleri tam olarak öğrenmediği için kendisi anlatıyor Kaynaklarda aynen kendi ifadeleriyle okuyoruz. Boynunda altından bir hac olduğu halde Aleyhisselatu vesselam efendimizin huzuruna giriyor. Peygamberimiz başka din mensuplarının sembollerini bir Müslümanın üstünde görünce buna asla tahammül etmez. Çünkü Aleyhisselatu vesselam efendimiz tevhid akidesinin Müslümanlarda çok net bir biçimde tezahür etmesini ister. Adi İbni Hatem'in boynunda o haccı görünce. Nedir bu haç diyor çıkar onu at Adi İbni hemen alıyor ve atıyor. Hatta bazı kaynaklarda şöyle bir bilgi var neticede altındır götürüp onu eritse satsa şunu yapsa bunu yapsa parasını da alacak. Elini uzatmadı bir daha Resulullah at dedi attı bu da sahabe farkıdır. Atıyor orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanı başına oturuyor. Bir müddet sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu ayeti okuyor. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini yani hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak tek ilaha kulluk etmeleri emrolundu. Ondan başka ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, uzaktır. Tevbe suresi 31. ayet. Ayet okunduktan sonra Adi İbni Hatem radıyallahu anhu şöyle bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam efendimize. Ya Resulallah diyor Rabbimiz burada Hristiyanların din adamlarını rapler edindiklerini söylüyor. E sen biliyorsun ben bir Hıristiyandım biz asla din adamlarımızı rap olarak görmedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muradı ilahi konuşturuyor. Orada Rabler edinmenin ne demek olduğunu beyan ediyor ve bunu net bir biçimde ortaya koyuyor ki buradan aslında biz Müslümanlara da çok inanılmaz derecede dersler mesajlar var ama biz akıllı adamlarız ya böyle ayetleri Hristiyanlara Yahudilere havale ederek işin içinden çıkıyoruz. Orada getirdiği izah nedir biliyor musunuz peygamberimizin? Siz Rabler edinmeyi nasıl anlıyorsunuz? Şimdi ben sana bir soru sorayım hadi. Allah'ın kitabında helaller haramlar belli. Siz din adamlarınızı bu manada bir otoriteye getirerek helal ve haram koyma yetkisini Allah'tan başka... Bir de onlara verdiniz mi vermediniz mi? Onların helal saydığını helal haram saydığını haram saydınız mı saymadınız mı? Eğer Allah'a ait olan bu alanı siz din adamlarınızla paylaşırsanız din adamlarınızı Rabler edinmiş olursunuz. Ne yaptı aleyhissalatü vesselam efendimiz? Ayetin muradı ilahisi ney çok net bir biçimde ortaya koydu. Buna benzer de bizim kitaplarımızda. Onlarca rivayet okursunuz ben bundan da sadece bir tane örnek veriyorum. Asıl işimiz üçüncü maddede ama bir taneyle yetinilebilir miyiz onu da bilmiyorum. Üçüncü maddede şu. Hazreti Peygamber Kur'an ile Rabbimizin istediklerini hikmet ile ise istediklerinin nasıl olacağını ve nasıl yaşanılacağını talim ettirmiştir. Sünnetin talimi zaten budur. Allah'ın ayetlerini talim ediyor o ayetlerin nasıl uygulanması gerektiğini de fiili olarak göstererek yeniden ümmetine elinin altındaki ashabına tabi onların üzerinden bizlere de talim ettiriyor. Örnek verelim Maide suresi 38. ayet Kur'an'da hadleri ortaya koyan net ayetlerden bir tanesi hadlerden bir tanesini ayet kadın erkek fark etmez. Hırsızlık yapan birinin elinin kesilmesini söylüyor. Ayetin hükmü net mi? Net. Hırsızlık yapanın hükmü bu. Burada bir problem yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz uygulama noktasında bize o ayetin aslında nasıl hayata taşınacağını söylüyor. Rabbimiz elin nereden kesileceğini söylemedi. El dediğiniz şey buradan başlar buraya kadar. Buradan mı kesilecek buradan mı kesilecek buradan mı kesilecek buradan mı kesilecek daha da mı öteye götürülecek çünkü o şeyde var nereden kesilecek buna ait bir şey yok. Diyelim ki bir simit çaldı adam bir simit çalanın da eli kesilecek bir bankanın içini boşaltanın da eli kesilecek böyle mi? Gerçekten bu konuda biz. Her türlü hırsızlık yapana cezanın böyle verileceğini mi düşünürüz? İşte Aleyhselat ve selam efendimiz orada giriyor devreye. Elin nereden nasıl kesileceğini çok net bir biçimde beyan ediyor. Onunla da yetinmiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Çeyrek dinar veya daha fazla çalanın eli kesilir. Çeyrek dinardan az çalana başka hükümler verilir. Bu buradaki hükmünü izah edecek nitelikte başka bir yerde de üç dilim değerinde çalanın eli kesilir diyor. Şimdi alt bir limit belirledi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu olmasaydı bu hükmün uygulaması noktasında ne kadar sıkıntıya düşebileceğimizi tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Ama aleyhselat ve selam efendimiz tebyin görevinin bir gereği olarak bu ayetin nasıl hayata intikal ettirilebil Bileceğine ait böyle bir beyanda bulunuyor. Nisa suresinde miraslarla ilgili ayetler. Nisa suresi 11. ayette de beyan buyurulan şu ifade. Allah size çocuklarınız hakkında vasiyette bulunuyor. Erkeğe iki kadın payı kadar pay vardır. Ayet sonra devam ediyor. Kur'an-ı Kerim hiçbir meselede olmadığı kadar miras konusunda... En ince detaya kadar bize bilgi verir. Bu bilgiler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üstünde. Bu bilgilerin ilk muhatabı da o. Ve şöyle bir hüküm beyan ortaya koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Katil asla mirasçı olamaz. Eğer bir adam babasını öldürdüyse bir adam dedesini öldürdüyse yani kimden miras alacaksa onu öldürdükse. Veraset hakkını kaybeder miraslık orada biter Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayetin söylemediği bir meseleye böylece değinerek bu manada da bir hüküm ortaya koydu. Allah aşkına gelin şu ayeti biraz dikkatli dinleyelim. Çünkü çok önemli bir şey söyleyecek. Bunları ben özellikle gençlerimizin iyi öğrenmesini istiyorum. Karşılarında bu manada ileri geri konuşanlar olduğu zaman öyle onlar da farklı farklı şeyler söylemesinler. Kur'an'a dayanarak delilleri ortaya koysunlar ki inşallah bir hayra vesile olur. Kafası karışmış olan kardeşlerimizin en azından bu vesileyle berraklığa ulaşmalarına katkı sağlanmış olur. Maide suresi 33. ayet ne diyor ayette Rabbimiz? Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu yaymaya çalışanların cezası dikkat edin ancak öldürülmeleri ya da asılmaları hutta ellerinin ve ayaklarının çaprazvari bir biçimde kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmesidir. Dört tane şey saydı. Dikkat edin ayette işlenen suç iki tane suça verilen ceza dört tanedir. Ama ayet çok net mübin apaçık anlaşılıyor ne olduğu belli. Ne olduğu belli de nasıl uygulanacağım konusunda burada bir problemimiz var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a da bu ayet ulaştığı zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam bile bu ayetin tefsirini Cebrail aleyhisselamdan sorma ihtiyacı duymuştur. Şimdi bazı gençlerimiz büyük bir cesaretle meali alıp her ayeti anlıyorlar ya o ayrı bir mesele bir de böyle bir hakikat var ortada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bu ayetin nasıl uygulanacağını Cebrail aleyhisselamdan soruyor. Rivayet hassas bir rivayet olduğu için kaynağını da vereceğim. Şimdi soruyor Cebrail'e. Cebrail'le diyor ki ey Cebrail. Ayette söylenen suç iki tane. Verilen ceza ise dört, dört tane. Nasıl uygulayacağız bunu? Cebrail aleyhisselam da ve selam efendimize tabir caiz ise eğer tefsir ediyor. Ya Resulallah diyor. Eğer adam bir adam sadece hırsızlık yapmışsa elini kesmelisin. Zaten bunun açıkça. Karşılığı maide 38'de var. Eğer sadece yol kesmişse ayağını kesmelisin. Hem yol kesip hem hırsızlık yapmışsa hem ayağını hem elini kesmelisin. Ama nasıl kesmelisin? Çaprazvari bir biçimde kesmelisin. Sağ elini keserken sağ ayağını değil sol ayağını kesmelisin. Böyle karşılıklı ki adam hayatını da bir yönüyle devam ettirsin. Hem yol kesip hem hırsızlık yapmışsa. Hem ayağını hem elini kesmelisin. Adam öldürmemi öldürmüşse kısas uygulayıp sen de onu öldürmelisin. Hem adam öldürmüş hem yol kesmiş hem de onun bunun hırzına tecavüz etmişse sen de onu asmalısın. Yok bundan daha az bir suç işlemişse sen de onu sürgün etmelisin. Çıktık mı için içinden işte böyle. Allah Resulü'nün sesi, nefesi adamı çukurdan kurtarır. Adamın önündeki duvarın önünde kapı açar adama. Sıkıştığı yerde o nebevi miras adama başka bir bilinç kazandırır. Derdimiz bizim bu zaten. Yoksa ona buna laf yetiştirme diye bir derdimiz yok bizim. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ayetin üzerinden böyle bir beyanda bulundu. Siz onun tebyin görevinin tezahürlerini daha başka ayetlerde daha başka örneklerle bu çerçevede anlamaya çalışın. Şimdi son bir şey söyleyeyim sözlerimi de bitireyim. Dedim bir daha diyeyim kendimi anlatmaktan Allah'a sığınırım ama istiyorum ki hayra sizi bir şekilde ortak kılayım. Benim şöyle yaptığım bir şey var her sene bir sahabi efendimizle kardeş oluyorum. Allah o kardeşliğe layık o sene boyunca da o sahabe efendimizi biraz fazla okuyorum. Hele o sahabe efendimizin naklettiği hadisler varsa o hadisleri birkaç kez okuyorum. O kardeşliliğin sorumluluğunu ortaya koymak için. Bilenler bilir bu sene benim kardeşim Allah o kardeşliğe layık kılsın beni. İmran bin Husayn radıyallahu anhu. Şimdi ondan bir şey aktaracağım. İnşallah siz de bu sahabi kardeşliğini hayatlarınıza taşıyınız. Zaten onun için anlattım size. Bazı kaynaklar Hicret'in 7. yılında Müslüman olduğunu söyleseler de doğru olanı ki o da kaynaklarımızda var. İlk başlarda nübüvvetin ilk yıllarında Müslüman olduğuyla alakalı alakalıdır. Zaten şimdi onunla alakalı da bir tablo aktaracağım size. Aleyhissalatü vesselam efendimizin terbiyesine o ilk günlerde girince ilimde çok iyi bir noktaya geliyor. Hazreti Ömer ondan dolayıdır onu Basra'ya kadı olarak atıyor. Hazreti Ömer'in bu manada ona görev vermesi de ilimde elde ettiği seviyeyi size gösterir. Onun aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasından bize naklettiği rivayetlerde var epey. O rivayetlerden zaten bir tanesi bir hatırası şimdi benim size aktaracağım. Babası Husayn bin Ubeyt. Mekke'nin ileri gelenlerinden Darun Nedve'de konuşulmuş. Peygamberimizi kim vazgeçirir bakın işin ilk günleri. Bu Husayn ben geçiririm diyerek Allah Resulü'nün yanına doğru geliyor. O anda da Efendimiz bir grup sahabiyle Mekke'de oturmuş sohbet ediyor. İmran bin Husayn babasının geldiğini görünce. Babamla karşılaşmayayım zaten müşrik adam gelecek şimdi ileri geri konuşacak hem benim hem Resulullah'ın canını sıkacak onun için orada bir yere gizleniyor. Husayn geliyor Allah Resulün karşısına duruyor bir şeyler söylüyor Efendimiz de bir şeyler söylüyor o konuşmada uzun baya da güzel bir konuşma ona siz kaynaklardan bakın. İşin sonunda Husayn orada iman ediyor iman eder etmez İmran saklandığı yerden çıkıyor. Babasının eline yapışıyor, elini öpüyor, dayanamıyor, ayağına sarılıyor, ayağını öpmeye başlıyor ve o anda da sevinçten dolayı gözyaşı döküyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu tabloyu görünce böyle sakalından damla damla akacak şekilde o da ağlıyor. Sahabe bu sefer soruyor sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ne ya, oldu ya. niye duygulandınız bu kadar? İmanın birbirlerini barıştırdığı ve birleştirdiği baba ile oğlu görünce dayanamadım. Biraz önce İmran babası müşrikti diye onun karşısına çıkmak istemedi. Ama iman ettiği için karşısına çıktı elini öptü dayanamadı ayağına sarıldı. Bu hali görünce ben de çok duygulandım diyerek sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oradaki imanın değer ve kıymetine ait de bir şeyi ortaya koyuyor. İmran bin Husayn böyle birisidir ve gerçekten hayatındaki birçok tablo bize çok çok şeyler söyler. Bir şey daha söyleyeyim onunla alakalı çok ciddi de bir hastalık sahibidir. 30 küsür sene kronik bir hastalığa müfteladır ama bir kez olsun dilinden şikayet çıkmamıştır. Bağırsaklarından hastadır başka hastalıkları vardır o günkü tedavi sistemleri artık neyse kızdırır demir bir çubuğu üzerine oturur ki biraz acısı azalsın. Böyle haldeyken bile gözyaşları içerisindedir ve şöyle bir cümle söylemektedir İmran bin Hüseyin. Allah'ım vallahi hastalıktan dolayı değil bu gözyaşlarım. Üzün tüm de ondan dolayı değil. Senin bana verdiğin bu nimete hakkıyla şükredememenin ızdırabının altındayım diyor. Böyle büyük bir insan, böyle büyük bir kamet. Bu zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra insanlara tebliğ adına, irşat adına bir vazife üstleniyor. 180 tane hadis rivayet ediyor bu arada o bilgi bizim için önemli. İnsanlara bir şeyler anlatıyor. Biz Resulullah'tan şöyle gördük, biz Resulullah'tan böyle duyduk, biz Resulullah'la şöyle yaptık bunu anlatıyor. Meclisten biri ayağa kalkıyor ve İmran bin Husey'na şunu söylüyor. Yeter diyor ya. Bize Kur'an dışında başka bir şey anlatmayın. Ne de olsa o mubin, mübin bir kitaptır apaçık bir kitaptır ve ne arasak onda vardır. Bundan dolayı biz Kur'an'dan başka bir şey tanımayız. Bize eğer anlatacaksan Kur'an anlat. Var değil mi bugün de böyle sözler var. Demek ki o günde varmış yani bu türkü yeni çıkmamış. Bu türkünün ta o günlerde aslında zemini var o günlerde karşılığı var. Bu sözü duyduğu zaman İmran bin Hüseyin'in söylediği söz şu. Sen ne ahmak adamsın. Şimdi aç kulaklarını beni iyi dinle. Söyle bakalım Kur'an'ın hangi ayetinde yazıyor öğle namazının dört rekat olduğunu. Hangi ayette yazıyor ki kıraat sabah akşam yası cehridir yani açıktandır. İkindi ve öğle namazlarında ise sırrıdır gizlidir. Bana söyle bakayım hangi ayette yazıyor Ruku bir tanedir secde iki tanedir. Bana yine söyle bakayım hangi ayette yazıyor Rukuya eğilmişsin yere yakınsın secdeye gitmeyeceksin de kalkıp doğrulacaksın sonra secdeye gideceksin. Sen bunları nereden öğreniyorsun bunları bize sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Sadece o rivayette namaz da demiyor biliyor musunuz? zekat söylüyor, haccı söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor, hükümleri söylüyor. Bunlar olmazsa eğer peygamberin refakatinde anlaşılacak mevzular değildir diyor. Eğer sen bu peygambere iman ettinse o peygamberin bu manada söylediği şeylere de teslim olmak zorundasın diyor. Şimdi İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'unun söylediği, Bizim dünyamızda da bir yer edinsin biz önder olarak örnek olarak model olarak sadece ve sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi biliriz. O bize ne söylerse onun mirası başımızın üstündedir ve onun dediklerini yapma noktasında da gayret içerisine girişmeyi imani bir mükellefiyet olarak biliriz. Kur'an'la sünneti birbirine rakip olarak göstermeyiz. Bunun cehalet olduğunu biliriz. Aslında sünnet dediğimiz peygamber beyanlarının ve fiili uygulamalarının Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olduğuna inanırız. Bu manada da Rabbimizi memnun etme adına razı etme adına kulluğun kodlarını yolumuzun yegane rehberi olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmeye gayret ederiz. Allah bu gayretten bizi geri koymasın, değerleriyle kavga edenlerden bizi etmesin. Allah Resulü'nden ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimizden bize intikal eden her türlü mirasa karşı bizi sadakatle davrananlardan eylesin ve bizi son nefesimize kadar da sadakatten ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.